Bir şey olur mu? Hz. İsa'dan önce insanlar yok muydu? Hz. İsa'dan önceki insanların korktuğu, korktuğu kimdi? Rabb'ı kimdi? Onu anlasana. La ilahe illallah desene. Rabbül alemini anlasana. Bir şey olur mu? Ha, niçin? İşte marifet-i Allah. Şehşeh'den o münezzeh-i zülcelal bir kemur keyfanı gösterdiği cemal efendim aşikare gördü Rabbül izzeti. Kısa filasası bu. Peygamber Efendimiz Miraç'ta Rabb'ını aşikare gördü. Aşikare ne demek? İşte ayağın değen demek. İyi görmüş de. Tamam sen de üzülme. Ahirette öyle görür ümmeti. Ahirette de mümin olursak Cennete gidersek, Allah'ın sevdiği kul olursak, ahirette biz öyle göreceğiz. Görecek miyiz yarası ya Resulallah Rabb'imizi dediler? sahabe kiram sordular. Ya Resulallah Rabb'imizi biz görecek miyiz? Evet dedi. Mehtap olduğu zaman, mehtabı görmekte insanlar birbirlerini engelliyor mu? Engellemiyor herkes, mehtaba baktığını görebiliyor. O kadar aşikar siz de göreceksiniz. Aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Aman imana sımsıkı sarılır, bize para lazım değil, bize mevki makam lazım değil, biz bu dünyada imtihan için geldik, bize iman lazım, bize İslam lazım. Aman İslam'dan ayrılmayın, aman marka dolara aldanmayın, aman dünyaya aldanmayın. Fani dünya, fani dünya, yalan dünya. Yalan dünyasın, yalan dünyasın, Allahı alan dünya Dönüp arkasından bakan dünyasın. Hiç kimseye vefası yok bu dünyanın. Aklını başına topla, Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Mark ve dolar para etmez. Mevki bakan para etmez. Bir de kendime doldurayım lafı, profesyonel para etmez. Müftülük, profesyonel para etmez. Hocalık para etmez. Allah'ın sevgili kulu olacaksın. Allah'ın sevdiği kul olacaksın, Allah'ın evinin tutan kul olacaksın. Sen hangi çocuğunuzu seviyorsun, hangi arkadaşını seviyorsun, hangi insanı seviyorsun? Düşün, bir insan nasıl sevilir? ne için sevilir, ne zaman kırdılır, ne zaman sevilmez? Düşün, Rabbına kendini sevilmeye çalış. Gerisi boş. Rabbın seni sevmezse cümle cihan halkı sana yardım edemez. Allah seni severse cümle cihan halkı sana zarar veremez. Veremez. İbrahim Aleyhisselam'a veremedikleri gibi veremez. İbrahim Aleyhisselam, efe bir adamdı, mübarek bir adamdı. Peygamber Efendimiz görmüş İbrahim Aleyhisselam'ı. Kaçıncı zamanda gördüğünü hemen bakar, adresimden bulurum adresimden. Efendim İbrahim Aleyhisselam çok güzel yüzlüydü. Efendim, küçük çocukları etrafında toplamış, onları terbiye ediyordu. Genç hastalığıyla çocuklar İbrahim Aleyhisselam'e terbiye edilmiş orada. Çok güzel yüzlüydü. İbrahim Aleyhisselam puta tapmadı aya güneşe tapmadı. Babillilerin tanrılarına, putlarına tapmadı. Ne yaptı? Bunları yaratan var dedi. Alemlerin Rabbı dedi. Bunlara tapmayın dedi. Kızdı bir de. Bir de erkekçe merkep vermedi. Dedi ki ben sizin bu putlarınızı kıracağım dedi. Ben sizin bu putlarınızı kıracağım dedi. İbrahim Aleyhisselam Babil oh, kavmine, hepsine kıracağım dedi. Sonra da bir merasim gününde Kırdı mı sini? Kırdı da onu da ateşe yakmak istediler. Ateşe attılar, ama yakamadılar. Neden? Allah bir kulu sevdi de korudum. O cümle cihan oku zarar veremez. Onun için Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmak lazım. Vallahi ben buraya saati koydum. Yedi elli yedi olmuş. 8 olmuş ama kaçta başladım anlattım. Kaç? 6 buçuk boşladım. 6 buçuk, 8. 1 buçuk, buçuk saat olmuş. Çok olmuş. Neyse ki kısa kez diyeyim. Ee, e, i̇yi kitaplar var burada zaten. Devam edelim. Ondan sonra Aziz ve Muhterem Kardeşlerim Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Hepsi bu sonra her şeyin boş olduğu insan sonunda anlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Diyor ki, siz hepiniz başkasının malını seversiniz. Hepiniz başkasının malını seversiniz. Hanginiz var içinde başkasının malını sevmeyip de kendi malını sever. Hanginiz kendi malını seviyor? Anlayamıyorlar. Nüpteli konuştu Peygamber Efendimiz, ince bir şey söyledi diye. Anlayamıyorlar. Ya Allah, herkes malını sever. Baksana vermiyor. Sımsıfı vermiyor işte, istiyorsun, istiyorsun, vermiyor, açılmıyor el böyle. olarak i̇şte, efendim, peygamlar gelsin, aşamıyor bunu verip, vermiyor, çok seviyor malı. Sosreti bırakmam, bilen, herkes malını seviyor, hayır. Diyor ki Peygamber Efendimiz, harcamayıp, harcamayıp, harcamayıp, harcamayıp, biriktirip, biriktirip, biriktirip de gittiğin mal kimin? Mirasçı mı? Sen kimin malını seviyormuşsun, koruyormuşsun, etkicek yapıyormuşsun, Vere senin malını bekliyormuşsun sen. Yemedin, içmedin, rahat etmedin, harcamadın, Allah yoluna sahip etmedin, cihada vermedin. Miras bak şimdi nasıl yiyorlar çatıştık. Alma keyifle yiyorlar. Ha. Alma bol harcıyorlar. Ay ben bu kadar bari hiç harcamazdım ya. Ben bu paraları nasıl kazandım alnının tebin buralardan böyle damlayarak şöyle yaptığım zaman şapı şapı aşağı dökülüyordu. Bu paralar böyle harcanır mı? Harcanır. Kolay gelen kolay harcanır. Sen harcamadın. Sen Allah yoluna harcamadın. Başkasının malını seviyorsun. İnsanın kendi malı hangisidir muhterem kardeşlerim? Allah yoluna verdiğinin kendi malı olur. Allah'ın sevdiği yola verdiğinin kendi malı olur. Allah'ın sevdiği yola verdi mi kendi alalım. Nereden belli? Peygamber Efendimiz bir gün kurban kestirdi. Dedi ki ben camiye gidiyorum, kurbanı dağıtım. Evdekilere talimat verdi, emir buyurdu, camiye gitti. Kurbanı kestiler. Gelince sordu Peygamber Efendimiz çok dikkat edin. Çok hoşuma gidiyorum. Böyle zihnimde iyice kaldı. Diyor ki ne yaptınız kuzuyu? Kurbanı kestilen hayvanı ne yaptınız? Diyorlar ki ya Resulallah, hepsini emriniz üzere dağıttık. Kolunu dağıttık, budunu dağıttık, kaburgasını dağıttık, yüreğini dağıttık, kuyruğunu dağıttık. Sadece bize bir kolu kaldı. Efendimiz kol etimi severdi. Budu değil de ön kolu severdi. Orası biraz daha yağsız oluyor galiba. Eti biraz daha kasatlar bilir. Hepiniz bilirsiniz ya. Lezzetli oldu mu herkes nasıl bilir? iyi baklavanın nerede olduğunu herkes gözü kapalı gibi herhalde valla iyi etilebilir. ön kolu kaldı sadece hepsi gitti deyince bir ön kolu bizim bizim oldu de Efendimiz dedi ki bak ne dedi demek ki ön kolu hariç ön kolu hariç hepsi bizim olmuş dedi neden? dağıttı, sadaka verdi hayır verdi, sevap yazıldı ahirete gitti, onun oldu yedi, yedi dünyada kalacak işte bunu anlayamıyoruz. İşte bunu anlayamıyoruz. Peygamber Efendimiz'e Allah neden sevdi? İbrahim Aleyhisselam'ı Allah neden sevdi? Soruyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ı Allah neden Halilullah seçti? Halil, samimi dost. Çünkü çok cömertti. Peygamber Efendimiz çok cömertti. Cömert olacağız. üç çeşidi var. Üç çeşit cömertlik var. Üç tabaka. Birisinden birisi sana yarar, mutlaka yarar. Bir, mal cömertli. varsa harcan, Allah yolu. Hayır yap, cani yaptır, çeşme yaptır. Efendim, fakir talebelere ver, durlara ver, hastalara ver, hastane yaptır. Bir şeylere harca işte böyle sevaplı şey, şeyi ara, bul ya. Mal cömertli. ten cömertli. Vücut cömertli. Bu ne demek? Etini, budunu kesip ciğerini, bömeğini satmak mı? Hayır. Tencimertliği ne demek? Hizmet demek. Vücuduyla koş gelecek hizmet demek. Camiye hizmet mi lazım? Badan o yapacak. Tamam ben yaparım. Ver bakalım kovayı, kurşayı getir. Tamam. İşte bak cami tertemiz oldu. Bahar temizliği. Efendim, ne yaptı bada? Hizmet verdi. İşte bu tencimertliği. Hizmet ediyor. Falanca kimse hastaymış. Eee vay hasta mı ya geçen gün gördüm. E işte zavallı hastalanmış şekeri artmış da hastaneye düşmüş de evde halim öyle mi? Hemen tamam. kapıyı çalıyor. Ee, hacı abla ya hastalanmış e, efendim hacı abimiz, bir ihtiyacın var mı? Söyle e, çarşamba pazardan alayım geleyim filan. Yok teşekkür ederim Allah razı olsun bir şekilde yok vardır vardır. Hemen gidiyorsun aldi'den bilmem nereden şuradan buradan fileleri dolduruyorsun. Adam yok evde. Hacı, Hacı teyze mi bir sınavı Hemen götürüyorsun veriyorsun. Nedir bu? şey hizmet. Ten diye bu. Mal cömertliği efendim, para vermek. Ten cömertliği hizmet etmek. Allah'a hizmet etmek. Camiye hizmet etmek. Kur'an'a hizmet etmek. Bir Müslüman garimane hizmet etmek. Hepsi makbul. Bir de can cömertliği var. Can. Can cömerti, canını vermek. Bir gün bahçesine girercesine, kara toprağa girmeye, can atmak, efendim, kalkıp gitmek, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah allah diye diye cihad etmek, canını vermek, şey yapmak. Şehit olmak. Kendi birisi dedi ki, ya Resulallah. ben ayyaş bir adamım. İçerim ben bile. Ben ayyaş bir adamım. Şimdi harp oluyor, şimdi Müslüman olsam, sana inansam, bağlansam, Ya Rasulallah, şu savaşa girsem, ölsem, cennete girer miyiz? Girersin dedi Peygamber. İçki yiydim, namazla da kılmadım, daha bir hayırlı hasenatım da olmadı. Girersin dedi. Neden? İnsan eşhedü en la ilahe illallah dedi mi, eski günahların hepsi silinir. Gelsin bir Alman, eşhedü en la ilahe illallah desin, bütün eski küfrü, inkarı, zinası, içkisi hepsi silinir muhtemem kardeşlerim. Neden? İslam, kendisinden önceki İslam'dan önceki bütün hayatın rezaletini siler ondan. Cennete girersin dedi, Müslüman olacak, kendine gelecek. E Namaz kalacak, vakit yok. O dedi ki, ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed el-Abdül ve Resul.'' ''Uzat elini, deyat edeyim ya Resulallah.'' Sana. dedi. Pamuk gibi sıcacık, elini mübarek eve tuttu Peygamber Efendimiz'i, deyat etti ona. ''Tabiyim sana ya Resulallah, emrindeyim, inandım sana, müminim, Müslümanım, bağlandım sana.'' dedi. Ondan sonra ''Nekerim, Müslüman olduğundan keyifli.'' Şöyle dedi birazcık dedi, ''Karnımı doyurayım da düşmanla iyi çarpışayım.'' dedi, oturdu torbasından hurmaları çıkardı bir iki tane atarken Allah Allah yahu dedi orada cennet duruyor ben burada hurma yiyorum dedi cennet, cennete girmekte gecikilir mi dedi hurmayı savurdu kenara attı ya Allah dedi girdi cihada çarpmıştı şey cennet yıkordu bu ne can cömert can mı veriyor başkası veremez mümin verir Mümin insan verir canına, müminler verdi, ecdadımız verdi, nur içinde de yatsınlar. Şehitlerin şefaat Allah şefaatlerine erdirsin. Allah için şehit oldular. Bizim aileden kaç tane? Deden gitmiş, amcam gitmiş, dayım gitmiş, akrabamız gitmiş, Şanakale'ye ya yakınız ya biz, Oo, kaç tane şehit var? Şehit durduruyor, onların hürmetine. Memleketin istiklali bilmem nesi filan oldu. O da işte şey, ne olacak? Efendim insan, Allah'ın sevdiği bir şeyler bulacak, yapacak Allah'ın rızasını kazanacak. Şu kainatın Rabbinin, mülkün sahibinin, kudret kudreti külliye sahibi, Yaradanının varlığını, birliğini bilecek. Ya Rabbi, yani eski hayatım sana malum. Ben pişmanım. Ama bu Miraç gecesinde gönül yumuşadı. Ya Rabbi, bundan sonra sana iyi kulluk etmek istiyorum. Ne emredersen yapacağım diyecek insan Allah'ın rızasını arayacak. Nedir bizim bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi en mahsudi ve rıdake mahsudi. Ya Rabbi gayem amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve rıdake mahsudi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Karası kulun bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. Birçok hatalı işi neden yapıyoruz? Bakıyorum adam fıkra anlatıyor. Fıkra anlatıyor adam. Tüylerim diken diken oluyor benim. Öyle kukralar anlatıyor ki müstehcen değil. ayrı, müstehcen ama öyle fıkra anlatıyor ki korkuyorum ben tüyleri diken diken oluyor ne yapıyorsun ya diyorum eğer adam cennete girmiş de mesela fıkra e bakmış cennette hep toksalar var uzun sakallı böyle bilmem ne, beğenmemiş orayı da ulan demiş bizim hiç hiçbirisi burada yok demiş ondan sonra bir dilekçe vermiş de yani ben buraya yanlışlıkla girdim, ben cennetlik insan değildim, beni cehenneme sevk ettim demiş. Dilekçesi kabul olmuş da, orada cehenneme gitmiş de filan, kapıdan girer girmez kapısına bir tokmak bulmuş zebaniler. Efendim kafası parçalanmış, ya niye vuruyorsunuz işte bilmem ne falan Ben böyle cennetten baktığım zaman burada böyle bir şeyler görüyordum. O bizim propaganda servisimiz demiş de filan. Ki ki ki, kah kah kah, ya sen neyle alıyorsunuz? Ya sen niye anlatıyorsun sen diyecektin mi? Hey. din önüne gelir mi? Cennet cehennem efendim bilmem vesaire bilmem. Cennet senin olsun bence ne diysem Allah bilmem böyle ne yapılar, neler duyuyor insan? Allah saptır. Allah eferin akıl fikir versin. Ne yapacağız? İlahi en maksudi ve takimati. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız. Peygamber Efendimiz diyor ki bakın İslam'ın güzelliklerinden Bir hamur tülfikuhu fisebilinle Allah yolunda harcadığın para. Bir. Allah yolunda harcanan para. Cihada, hacca, ömreye harcanan para. Ve bir hamur Evvelde tasattak da sadaka olarak verdiğin para. bu kadar. Ve dirhamın entakahu bir rakab. Köle azad etmek için yardım olsun diye kölelikten ten kurtulsun bir Müslüman esir diye harcadığın para. Ve dirhamın tüm hala etlik ailelere harcadığın para. bunların en azam-ı sevabı en çok olanı hangisi bilin bakalım. Allah yolunda harcanan. Efendim, hac, ömreye, cihada harcanan. Kölelikten kurtarmak için insanlar kurtulsun diye harcanan. Fakirler doyusun, yesin, içsin diye harcanan. Ailesine harcanan. Dört paradan en hayırlısı hangisidir? Peygamberimiz diyor ki en sevaplısı ailesine harcayan, ailelere harcayanındır. Bak aile muhabbetine İslam ne kadar önem veriyor. Evine ve file götürüyorsun ya. yiyecek, içecek getiriyorsun ya, adı buradan çocuklar, çocuklar. Bak ne kadar İslam ne kadar güzel bir Hepsi güzel de ama aile muhabbetine ne kadar önem veriyor. İşte Allah'ın rızasını kazanmanın çaresine bakacaksın. En sevaplı işlerden birisi hangisidir? en sevaplı işlerden birisi zikrullah'tır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, en faziletli ibadet zikrullah'tır. Diyorlar ki, cihattan da mı daha faziletli? Evet, kılıcını alsan, düşmana saldırsan, onlara kılıç vursan, onlar da sana kılıç vursalar, kılıcın kırılsa, hayvanın yaralarsa bile... Zikrullah daha üstündür diyor. Sevaplıyım ibadetlerden bir Aman hocam bu zikrullah hangi pazarda satılırsa biz de alalım. Bak çok çok sevaplıymış. Bunu biz de yapalım. Nereden bu? Nasıl yapılır bu zikrullah? E kolay. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Bak bu Ümmühani Hazretleri halası ya evine gitti. Ona bir hadis-i şerifte diyor ki günde yüz defa la ilahe illallah de. Ümmühani Allahu teala anlayı. Günde yüz yapa la ilahe illallah diyor. Çok sevabı var diyor. Efendim e, bundan daha büyük sevap olamaz diyor. Ancak daha çok yaparsa birisi alabilir diyor. Al işte üç tane la ilahe illallah demek. Ne olur yani? Bir yerinden bir şey mi eksilir yani? Zaman mı çok geçer yani? Hayır. Zaman bakımından kısı, kısa. Söylemek bakımından kolay. Ya ben bunu otobüste bile yaparım. Bu bana bindiğim zaman bile bir istasyondan, öteki istasyona gidinceye kadar cebimden bir defa tesbihi bir çevirtin mi? La ila yaparım bunu. İşte bak kolay. Sevabı en çok, efendim, mizanda en ağır geliyor ve en şerefli. Şerefi nereden? Bir kul Allah'ı zikrederse Allah da kulu zikrediyor. Ha, hocam öyle şey olur mu? Bunu ilk defa duydum. Olur mu? E o zaman ben de sana ayet okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim فَذْكُرُون۪ي اَذْكُرْكُمْ فَذْكُرُون۪ي وَلَا تَكْفُرُون۪ Ey kullarım! Siz beni zikredin, ben de siz zaman zikrederim. Siz bana şükredin, küfralı nimette bulunmayın diyor. Bak zikrederseniz zikreder buyuruyor. Kul Allah'ı yalnız zikrederse Allah da kendisi zikreder. Kul Allah'ı toplulukta zikrederse Allah da daha hayırlı bir toplulukta eder. <gülüyor> Kul Allah'a bir karış giderse Allah kula bir arşin gelir. Kul Allah'a yürüyerek giderse Allah kuluna koşarak gelir diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar nedir? Bir, bir şey anlatmak için söyleniyor. Yani senden küçük bir gayret olursa Allah'tan çok büyük lütuf var demek. Allah seni zikredecek. Düşünebiliyor musun? Küfte meleklere diyecek ki ya Vurperkal şehrinde yani bir kul var. İşte adı şudur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir şey. Kolay kolay bir ibadet var. Allah demek. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ben bile günde yüz defa estağfurullah derim. Siz de deyin diyor. O peygamberken estağfurullah diyor. Estağfurullah ne demek? Affet beni Allah'ım. Senin affı mavkuletini istiyorum demek. Edilir, muvaffak ne olur yani? Bir defa esâhurlat değil mi? günde Efendimiz tavsiye ediyor istiyor sizden. Neden istiyor? Sevap kazanırsınız diye, bağışlanırsınız diye. İstilfar varken günah kalmaz kullar. Esâhurlat diyor çünkü Allah affeder, gece affeder, gündüz affeder. Gece gündüz Allah kafarızını affediyor. Esâhurlat değil mi? Hatanı düşün, Allah affile. E şimdi bu demesini biliyorsun. E şimdi bir demek kolay. Estağfurullah mı demek kolay? E şimdi bir gün. Taksan, bir de seyir, onları biliyorsun. Evet. Estağfurullah diye yarabbi ben sana güzel kuluk yapamıyorum. Çok yapmak istiyorum ama hep ada ediyorum. Ben hep öyleyim mesela. Bana dua edin iyi yapmak istiyorum. Her seferinde bin bir türlü hata. Her gün sabahlar akşama kadar hata ediyoruz. Konuşmamız sert oluyor. Birisinin kalbini incitiyoruz. İşimiz şey oluyor. Hanımın kalbini kırıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz bize estağfurullah yüz ne? Binlerce estağfurullah dememiz lazım. Her birisine bir en şükür gün demek gerekse binlerce estağfurullah dememiz lazım. Yüz estağfurullah değiller. Yani Bunlar miraj geçirsinler hatıra kalsın. Ümmühani Validemizden hatıra kalsın. Yüz tane de La İlahe İllallah ver Ne olur yani? Sonra yüz defa da salamati şerife getiriver. E o da nereden çıktı hocam? Sen şimdi yavaş yavaş bizi derviş yapacaksın. E, plan, planlı programlı ilerliyorsun gizliden gizliye siperden başını çıkarmadan. Evet, bak Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnallah ve tahur yusallion alemlerim Allah da melekleri bile Resulullah'a salat ediyorlar. Allah da melekleri de <gülüyor> en iman edenler Sallu aleyhi ve sellimu Siz de ona salatu selam getirin Allahümme Salli ala Seyyid Muammeli mi ve ben seli ve Allah hüme sallim O Peygamber'e salatu selam olsun ki Ya Rabbi, Sen onu alemlere rahmet olarak indirdin. Câe bilhakkı, hakkı getirdi, hakikati getirdi bize. cae bilhakkı ne demek? Vâ ile tâdiye, mütâdiye oluyor. Hakkı getirdi demek. Muhammed cae Câe bilhakkı mübin apaşikâr, hakikatleri getirdi bize. Allah razı olsun, Allah şefaatine erdirsin. O, o bize bu hadis-i şerifleriyle bu dini öğretmeseydi, biz ne kadar cahil kalırdık. Hakikati bize getirdi. Sen onu alemlere rahmet olarak indirdin, ona salatu selam olsun diyor. E, yüz defa değil mi? Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var. Yüz defa salatu selam getirin diye tavsiyesi var. Bir insan Peygamber e bir salatü selam getirirse Allah ona on salat eder, Allah salat eder Allah'ın. Yüz salavat getirirse, yüz, on salavat getirirse yüz nimete mazhar olur, mükafata mazhar olur. Otuzlu bu dünyaya yetmişi ahirete ait. Bir şey anlatacağım. Hep anlatıyorum. Bayatlam, bayatlamayan bir hikaye anlatacağım size. Hep anlatıyorum. Duymadıysanız duy. Almanya'daki bir kardeşimiz anlattı bana. Belki içimden birisidir. Ben kim olduğunu unuttum. Hocam o bendim derse ben de adını sanrı kaydederim bundan sonra. Adını unutmam. Buradan birisi dilekçe vermiş. Çalıştığı fabrikaya. Çalışan bir eleman. iyi bir eleman. Fabrika müdürü seviyor. Demiş ki şu aydan şu ayın şu gününden şu ayın şu gününe kadar müdür bey efendim eee müdür patron demek olmaz. Olmaz. Sen sen o zaman izin verme. Git. Hayır. Bu vakitte gideceğim. Vermiyor biz. Vermezsen yine gideceğim. E işinden olursun. işsiz kalırsın. araba göz. İşsiz kalırsın. Ondan sonra kalayım demiş. Ya mahrum olursun haklarından. Olayım. Olur. E niye, niye bu kadar inat ediyorsun? Demiş hac var. Hac. Bizim Mekke'ye gitmemiz lazım. Hac yapmamız lazım. Filer. Haa. Ahzor. Ahzor. Çok kelimen geliyor. Sizler bu ahso olmanı benim. tamam. Hani o zaman iş değişti demiş. O zaman iş değişti, tamam. İbadetse müsaade ediyor. Bizim türler gibi inatçı değil. Türkiye'dekiler gibi değil. Türkiye'de size seni geliyor seni. Derler ama. Atatürk'ten bir tür, bir sürü şeyi, bu, arka çıkartmaya çalışırlar kendilerine. Ehanim, ne baş ne sakal bıraktırırlar, ne hacca gönderirler. Bazı firmalar var. Adını söylemiyorum. Cuma'ya gideceksen benim işime girme diyor Türkiye'de. Adını söylemiyorum. Asla söylemek lazım. Yıkılsın diye. Söylemek lazım ama Cuma'ya gideceksen benim firmama girme diyor. Hocam diyor, böyle diyor. E, girme dedim ben de. Ya, o firma yani Allah Allah'ın işi mi kalmadı ya? Allah rızkını nasıl olsa Sinek bodruma şey kuruyor, al kuruyor. Metrük bir e, bodrumuna sinek al kuruyor. Allah ona rızkını gönderiyor. Takılıyor. Rızkı geliyor, kanat veriyor Allah ona rızkına. Efendim ağına sinek takılıyor bodrumda. Hiç de böyle iyi bir işlek yer değil. İyi dükkan açacak bir yer değil. Ama onun ağını kuruyor örümcek. Allah da onun rızkına kanadı veriyor oraya takılıyor o da iniyor, oturduğu yerde alem sabahın işinden gider çalışmaya, rızkı aramaya bu çocuk evinde dururken rızkı kanatlanmış geliyor gelir çocuk çalışmasını bilir mi? bilmez ama nasıl doyuyor karnı Allah nasıl doyup doyuyor sıpa babası bahane ama süt ağzına geliyor tamam karnı doyuyor Allah herkese rızkını veriyor. Şimdi bu bu patron demiş ki ah işte ibadetse o zaman müsaade ederim. Tamam demiş. Ayarlarız ne yapalım. Git ben seni seviyorum. Bu da hazırlanmış. Varizleri hazırlamış. ihramları hazırlamış. Biletleri almış. Hangi firmayla anlaştıysa anlaşmış. efendim falan. Ondan sonra patronun yanına gitmiş. Tamam, ben tatile çıkıyorum. Al bir derseyim, efendim, filan. Peki, güle güle git, demiş o da. Ona, ee, en son cümlesi miyim Giderken, kapıdan çıkarken, ha dur demiş. Halt, değil mi? Dur. Halt demiştir muhakkala. Biz halt etmek ince, fena şey geliyor. Bu, halt değil mi? Dur demek. Halt, dur demiş. Muhammed'e benden selam söylemiş. Allahu <gülüyor> Ekber Alman'a bak ya Vay be Ne açık gözler var dünyada Muhammed'e benden selam söylemiş Alman patron İsmi de şeymiş Efendim Hans'mış Hans. Zaten hep Almanlar Hans'te Bizim askerlerimden meccid olduğu gibi Ama bunlar da hakikaten Hans'mış Hans, hakikaten Hans Hakiki Hans Muhammed'e selam söyledi demiş Haydi Gittim hocam diyor. Halk ettim diyor. Tavah yaptım. Efendim vesaire. Medine-i Mineveri'ye geldim. Peygamber Efendimiz'in mescidine geldim. Sıkışık izdahan Peygamber Efendimiz'in türbesinin karşısında arkada Durdum. Gözüm kapalı. Efendim Esselatü Vesselam Aleyküm Ya Resulallah. Selatü Selam. Göz yaşları, deryalar şaldır, şudur akıyor aşağı doğru. Efendim, göz yaşları aklına gelmiş. Demiş ki Ya Allah Bilmiyorum yani, Almanya'dan ben ayrılırken bizim patron Hans sana selam söyledi. Doğru mu, yanlış mı ama bizim Hans biri sana selam söyledi demiş. Gözü kapalı. Ondan sonra işte Türkiye'ye gelmiş, orada benimle konuştu. Dedi ki, hocam daha Almanya'ya gitmedim dedi. Hans'ın Müslüman olduğu haber geldi dedi. Allah-u tabi ya. Allah-u Ekber. Müslüman olduğu haber geldi Neden? Neden muhtemelen kardeşim Neden? Peygamber Efendimiz'e selam söyleyecek için. Peygamber Efendimiz'e Muhammed'e selam söyle. E bu Muhammed'e, bu Muhammed'i Mustafa'ya bir defa salatu selam söylemek istemez misin? Fazla mı yük diyorum yani üstüne? Çok mu ağır gelir? Bir defa salatu selam getir ya. İstediğin zaman yap yahu. İster e, ubanda yap, ister takside yap, ister iş yerinde kaytar arada yap, ister öyle tatilinde yap, ister gece yap. Yani yüz tane salam selam getir Peygamber Daha var mı? Var. Ondan sonra da çok çok Allah de. Allah Allah Allah Allah diye bildiğin kadar Allah de. Neden? Bir kez Allah dese af dile lisan, Dökülür cümle günah, misli kazan. Sapır sapır günahlar dökülür. Allah Allah de. Bazen şaşırdığınız zaman, hayret, hayret ettiğimiz zaman Allah Allah diyoruz. Öyle değil. Allah Allah Allah Allah Ne yapacaksın? Yani aşk ile. Aşk ile. Bir kez Allah dese, aşk ile ise dökülür cümle günah, misli kazan. Sonra bir defa da kulüb en uzunu bu, çok uzun sure. Nah, bu kadar uzun sure. Ne kadar uzun? Uluvallahu ahar, <gülüyor> Allahu semen, lem yedik ve lem yedik ve lem yedik Amma uzunmuş ha. Ne kadar uzun sure. Kur'an'ın en kısa söresi. 100 defa da onu okuyor. Neden? Onu da tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'den 5 tane tavsiye söylerim size. 100 estağfurullah, 100 daha ilahe illallah. Diyebildiğin kadar Allah Allah 100 defa servat şefde yukuyorlar. Benden söylemesi, sizden işlemesi sevaplar müşterek. Ben sizin sevaplarını almayacağım. allah Teala Hazretleri ben sizin sevabınızı bölmeyeceğim. allah Teala Hazretleri bir insan iyi bir şey yaptı mı ona sevabını tam veriyor. Allah'ın hazinesi sonsuz. Diyedihi mekaliz semavati vel ard semavati vel ard ve semavati vel yerlerin götüren hazineleri Allah'ın senin sevabını kesmiyor Allah sana sevabı tam veriyor seninkinin bir mislini de benim defteri yazıyorsun. Ya benim de kurnazlığım kazancım o Benimle de komisyonum o sen estağfurullah diyeceksin la ilahe illallah diyeceksin Allah diyeceksin, salatu selam getireceksin Allah diyeceksin, hepsi sevap sevabını kazanacaksın ben senin sevabına dokunmuyor sen kazan Allah seninkinin bir mislini bana veriyor Estağfurullah demenin sevabı ne hocam? Estağfurullah deyince Allah affediyor. Estağfurullah deyince günah kalmıyor da ondan. لَا كَبِيرَةَ نَعْلِ اِسْتِغْفَارِ Tevbe ve istiğfar etmek varken günah kalmaz. Ne güzel, günahlar hafı olsun diye estağfurullah diyorsun. لَا إِلَهَا niye deniliyor hocam? Men kale la ilah, illallah. اللّٰهِ دَخَرَ kim La İlahe illallah. derse cennete girer. Benim heveslenmedik mi? Yüreğimiz ağzımıza gelmedi mi? Hepimiz cennete girelim, Resulullah Efendimiz Miraçta gördüğü gibi biz de gözlerimizle görelim diye istemedik mi? Men kâle La İlahe illallah. defeler cennet, ihlasla kim La İlahe illallah. derse cennete girer. Hocam, bir şey soracağım. Bir insan la ilahe illallah dedi, eşeben la ilahe illallah dedi, namaz kıldı falan. Bir de bazıları irtidat etmiş, hani tereddüt etmişler Peygamber Efendimizin miracı oldu mu olmadı mı, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, hapı yutmuşlar ya. Eski dediklerine ne oluyor? Güme gidiyor, güme gidiyor. İslam olmak, Müslüman olmak, eski kâfirlik suçlarını, günahlarını sildiği gibi bir insan da Müslümanken kafir olursa bütün amelleri hebaen mensura. Toz olur. Toz. Yüme gider. Kafir oldu ya. E hocam o hanca da gitmişti. iki defa, beş defa hanca gitmişti. Sonra sapıttı, zıprılaştı, hınzırlaştı. Efendim dinden, imandan çıktı. Hiçbir kumar bilmem ne derken intihar etti. Öyle öldü. Bak, böyle ölebiliyor bazı insanlar. Tarih kitabında okudum. Edebiyat tarihi kitabında okudum. Eski bir kitap var. tezkire i Latifi diye. Orada okudum. Şairin birisi ay yaşmış. İçiyormuş Osmanlılar zamanında. İçiyormuş. Vahar geldi mi? Şairler çimenleri yeşillendi mi? Bülbüller pik pik etmeye başladı mı? Kelebekler uçmaya başladı mı? Efendim? esti nesim nebahar nevbahar açıldı gün, günler soğuktan efendim e, e, neydi, ikinci şey aklıma geldi, bize içkiyi sun diyor arkasından e, nevbahar rüzgarı esti, günler açıldı açsın bizim de gönlümüz saki medet sunacağım esti nesim nebahar nevbahar İk bahar geldi esti püskü. Tamam. Kış gitti, ik bahar geldi. Açıldı güller soğuktan. Sabahleyin birer açıldı. o şu kırmızı gül şu sarı gül şu beyaz gül. Oo, asarmaşık gül yukarıya kadar tırmanmış. Ama ne güzel kokuyor falan. Esti nefesimi ne bahar. Açıldı güller soğuktan. Açsın bizim de gönlümüz, biz de neşel edelim. gamımız, kederimiz açılsın, bizim de gönlümüz açılsın, Saki Ey, ey meyhaneci, ey içgüyü sunan, sun sunacağımı cem, şu cemşidin kadehinden bize de sun, o şarap kadehini bize de sun, biz de içelim ya. Böyle içiyormuş. Var ya Osmanlı şairlerinden gazeller, ya şarkı okuyup gâh gazelhan olalım, dedim ser ve revanım, yürü sağda abad diyenler var ya hani sevgi sefalar efendim şarkılar, türküler, çengiler eğlenceler oluyor ya ha, şairin birisini yakalamışlar demişler ki etme, eyleme ahiret var, din var imam var, tevbe et bırak, tamam tevbe etmiş affet tevbe etmiş. Tevbe ya Rabbi içki içmeyeceğim, namaza başlayacağım bilmem ne filan. Ama arkadaşlar yine ayakmışlar, yine içirmişler. Bunlar hep oluyor hayatta. Hep oluyor. Hem de tekrar tekrar oluyor. Hem de herkesi şeyden böyle kandırıyor. Bayat bir oyun herkesi kandırıyor. Arkadaşlar yine ayakmışlar, yine içirmişler. Sonra bir şiir yazmış. Tüylerim diken diken oldu okuduğum zaman. Diyor ki Bundan sonra artık bir daha içki içmemeyi, tövbe etmeyi hiç düşünmüyorum. Tövbeye tövbe olsun diyor. Şiir böyle. Hiç tövbe etmeyeceğim diyor. Karar veriyor kendisine. Kendi kendine. Tövbe ettim ki etmeyen tövbe, tövbeye tövbe nasıl olsun. Tövbeler tövbesi. Bir daha içkiden ayrılır mıyım? Ayrılmam. İçki içecek. Her. Tövbe etmek yok. Tövbe etmeme kutusunda kararlı. Böyle söylemiş Şiiri okuyunca ben çok korktum. Ya hayatını okumaya devam ediyorum. Bakalım bu adamın sonu nasıl gelecek bilen diye. Böyle yazan bir adamın. Sonra nasıl gelecek. Sayfayı çiğitkiler. Nasıl ölmüş? Nasıl ölmüş? Meyhanede ölmüş. Çatlayıp ölmüş. İçki anında ölmüş. Günah üzere ölmüş. Neden? Edepsiz bir söz söyledi de Allah ondan şey yaptı. Demek ki bazen insanlar şaşırabiliyor, bazen şeytan insanları kandırabiliyor, bazen insanların kafaları bozulabiliyor. Neden? Bir televizyon seyredersin, bir mütteşah sahne seyredersin, bir edepsizlik laf söylersin vesaire. Oradan Allah'ın kahrına, hışmına uğrarsın, tevbe de olmaz, hüsnü hatime de olmaz. İmansız diler insan Allah sefer olsun. O zaman ne yapmamız lazım muhterim kardeşlerim? İmanımızı korumaya çok dikkat etmemiz lazım. İman nasıl korunur? Günahlardan olarak korunur, ibadetlerle korunur. İman iki türlü korunur. İbadetler yaparak korunulur, mavaza altına alınır, günahlardan kaçınılarak korunulur. Kur'an-ı Kerim kaledir. Peygamber Efendimiz söylüyor, Kur'an-ı Kerim okuyanlar zarar gelmez. Kur'an-ı Kerim zarar gelmez. Camiler kaledir. Camiye devam eden insana zarar gelmez. Zikrullah kaledir. Zikreden insana zarar gelmez. Onun için zikrediliyor, Onun için çok diyorsun ya, çok değil. Bunları ondan söylüyoruz ki, korun kalenin içinde, etrafında muhafızlar olsun diye söylüyor. Abdestli olursa insanın yanına şeytan yakala, yaklaşamaz, abdestli gez, zikir yap, kalenin içinde o şeytan sokulamasın bir de efendim imanı kaçırmamaya evden cevherini düşmana hırsızdan kaptırmamaya dikkat et. İnsanın iman iman cevheri buradadır, içindedir, hırsız içeri girerse çalar vurur, kapıyı açık görürse Nereden girer? İnsanın gözünden girer, kulağından girer, burnundan girer. Gözüyle harama baktığı zaman, kulağıyla haramı dinlediği zaman, ağzıyla haramı söylediği zaman hırsız şeytan aleyhillah'a içeri girdi mi, imancıya diyelim. Yallah. Ondan sonra imanı aradığınızda bu. İmanı kaptırmamaya çalışmak lazım. İmanı kaptırmamak için zikre devam etmek lazım. Ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimiz'in sözünü size iddia ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetini söylüyorum. Almanya'dasınız diye söylüyorum. Etrafınız tehlikelerle dolu diye söylüyorum. Hazır, hazır midaç kandilinde camiye geldiniz, size mesajları yapayım da kendinizi bundan sonra koruyun diye söylüyorum. Ben her zaman buraya gelmem diye söylüyorum. Bu sözleri herkesten duymazsınız diye söylüyorum. Muhterem Kardeşim, korumun diye söylüyorum. La ilahe illallah diye cennete girecek ama en son nefese kadar diyebilirse ya diyemezse ya en son nefese gelmeden şeytan onun imanını çalarsa onun için La ilahe illallah'ı iyice alıştıracaksınız. Sonra Allah demenin sevabı bir kez Allah dese günahlar dökülüyor biliyorsunuz. Salatü selamın sevabını biliyorsunuz. Kulhu Allah'ın sevabı ne? Kulhu Allahu Kur'an-ı Kerim'i üçte bir okumuş kadar sevap kazandırır insana, öyle sevaplı sure yok onun için onu da yüz defa okuyun dedik. böylece bu şeyleri yapın. Peygamber Efendimiz miraca gitti, geldi, Allah şefaatine erdirsin, tamam, bize ne? 1417 yıl hicretten geçmiş, e bize bir yıl önce olmuş, 1418 yıl önce, e bize ne bundan? Merak etme, sana da hediye var. Sana ve bana Miraç'tan hediyene, beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Allah-u Hazretleri beş vakit namazla ümmeti Muhammed'e emretmiş, Miraç'ta Peygamber Efendimiz'le bildirmiş, Peygamber Efendimiz Miraç'tan sonra bunu getiriyor bize. Sen ki Miraç eyleyip kıldın niyaz, Ümmetin miracını kıldım namaz. Bak, sözün güzelliğine bak. Ey Habibim, ey benim muhammed Mustafa'm, ey benim mübarek peygamberim. Sana ben nasip ettim, yedi kaç zaman geçtim, refrebe bindim, yetmiş kat hicablar, yetmiş kat nurdan perdeleri geçtim, huzuruma geldim, cemalini gördüm, sen mirac ettin niyaz ettin, minacat ettin, yalvardım, dileklerini söyledim. Senin ümmetinin de miracı olarak, namazı onlara emredin. Bak, namaz müminin miracı. Es sanatü mümin. Namaz müminin miracı. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, namaz çok güzel bir ibadet. Ama Müslümanlar %99,99'u namazın güzelliğinin farkında değil takviden kılmıyor. Taklitçi, tahkiken kılmıyor. Tahkiken kılmıyor. Biliyorsunuz insan durduğu yerden bal bal dese ağzı tatlı olmaz. Bir şeyi hissetmediği zaman yaşamadığı zaman kıymeti olmaz. Namaz çok kıymetli bir ibadet ama birçok kimse namazın kıymetini bilmiyor. Allahu Ekber ne bu? Eli böyle kaldırıyoruz. Allah'ın selamına kurulur. Allah'ın huzuruna girerken Allah'ın selamı budur. Ne yapıyorduk? Kabe'yi tavaf ederken Hacı Aleyhisselat'ın yanına geldiğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bak selam, yine selam. Allahu Ekber. Kulak izahsı. böyle olması şart değil. Kulağın eğmesi şart değil. Allahu Ekber. En büyük sensin Yarabbi. Allah en büyük. Hiç mukaysesiz, şeksiz, şüphesiz, büyük Allah. Selamı bu. Allahu Ekber. Sonra erken divan duruyorsun. Sübhaneke ile başlıyorsun. Ne yapacaktık? sübhaneke duyduk mu? Türen bir diken olacaktı. Neden? Sübhaneke çok mühim bir sözü. Yarabbim her türlü norsandan müneşlesin. Her şeye kadirsin, her şeyi bilirsin, her şeyi görürsün. Her güzelliği yaratan sensin. Sonra Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, vesaire. Elhamdülillah. İşte bu, işte bu namaz, işte bu namaz müminin miracıdır. Namazın bir ayakta durması var kıyam, bir eğilmesi var rüku, bir kapanması var yere secde. Bunlar ne? Bunlar Gürt'e Peygamber Efendimiz'in miraçta gördükleri meleklerin Allah'a ibadet şekilleri, her birisini biz yapıyoruz bazı melekler secdede, bazıları rükûte, bazıları kıyamda öyle yapmışlar. O melekler gibi olalım diye Peygamber Efendimiz namazı bize böyle kıldırtıyor. Miraç ediyoruz. Melekler gibi. Sonra kulun Allah'a en yakın olduğu zaman nedir? Ne zaman en yakın oluyor kul Allah'a? Seyreden. Sonra bir kul Allah'a ver diye Allah'ın divanına durduğu zaman ne oluyor? Demin söylediğim göğün yedi kat kapıları açılıyor kapılar açıldı. Sekiz cennetin kapıları açıldı ya. Şakır şakır şakır şakır cennetin mübarek kapıları açıldı. Allah'ın üzerine giriyor insan. Allah'a ekber diyor. Şimdi vakkalla, inekle, sinekle uğraşılır mı orada? Yani vakkaldan ne alacaktım? Hanım ne demişti? Kıyma yardım olacaktı, yardım ol. Bırak Allah'ını seversen. Şimdi Allah'ın divanına durmuşsun. Allah'ı ekber demişsin. Dünya, dünya at arsana ya bir de bu o biraz da o yani attım dünya işini artık Bırak biraz dünyayı düşün Allah'ı düşün. Allah'ın huzurunda olduğunu düşün. Bir şeyler Mısır'a, kahire'ye gitmiştik. İnsan her gittiği yerden bir şey öğreniyor muhtemelen kardeşlerim. Yaşlı bir hoca efendinin camisine gittik. İyi hoca dediler. Bizim oradaki talebelere de ders veriyormuş. Fıkıh bilgisi var filan. Böyle zayıfça arif bir hoca. Namaza kılacağız. Tam namaza duracağız. Gündoğan basa dedi ki, ey cemaat müslümin sabur tutup hakom, eştekiyi muvahedilu ne demek bunlar? Safları düzeltin, gündüz olun, efendim, iyi biri olmayın. Neden? Namazda namazda intizam lazım, hayatta intizam lazım, sözde intizam lazım. İslam İslam intizam değil mi demek? Temizlik değil mi demek? Saflarınızın düzeltiniz, doğrultunuz dedi saflarınızı doğrultunuz dedi. Arkasından bir laf söyledi, kalbinden vurdu beni. Yönünüzü kıbleye döndünüz, tabi dönüyoruz işte Döndüm Kabe-i Müşerefe'ye, kıbleye dönüyoruz, safları düzeltin, yönünüzü kıbleye dönünüz, gönlünüzü de Allah'a döndürünüz dedi. Allahu Ekber. Evet. Tülemdüken diken oldu, hiçbir önce böyle dememişti bana şimdiye kadar ya. Namaza dururken kahveyi göz önüne getiririz ama gönlünü Allah'a döndür bakalım nasıl olacak hocam bu gönlim nerede vitesi nerede direksiyonu nerede nasıl dene yani oralarında geldi sonra söyleyeyim. biraz da bize şey kalsın konuşma e, konuştu kalsın ya gönlünü Allah'a döndüreceksin Allah'a döndüreceksin dünyadan çevireceksin Allah namazı sonra tahiyat. اَبْتَحِيَاتُ اُلّٰهِ وَسْحَنَوَاتُ اَتْتَيْمَاتِ Oturdun, öyle diyorsun. Bu da miraç hatırası ha. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varınca böyle dedi. İlk önce çok korkmuş Peygamber Efendimiz. Heyecanlanmaz mı insan? Allah'ın divanına varınca sorulara cevap veremez gibi olmuş Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretlerinin heybetinden, haşyetinden efendim, o halin artık anlamaya çalışın. Ehemmiyetinde konuşamaz olmuş. Diyor ki arş-ı ağzıma baldan taat tatlı, kaymak gibi köpük gibi efendim kar gibi soğuk bir şey damladı diyor ağzıma. Arştan. Onu yuttum diyor. Ondan sonra için bir teis oldu bir nur oldu diyor. O zaman güzel böyle allah Teala Hazretlerine konuşacak sözler hatırıma gelmeye başladı diyor. Bak Allah nasıl bal gibi bir şey ihkam ediyor. Efendim gönlüne neler var yani. Bu miracın bu miracın oturup bir millete bir ümmete, bir cami, cemaatine bir sene anlatılması lazım bence. Ağzına o şey yaptıktan sonra şimdi Rabb'iyle konuşacak. Bir kul alemlerin Rabb'inin huzurunda Rabb'iyle konuşacak. Ne desin ne demeli? Tahiyatı Allah'e, <ve> salavat, tabiatt, tahiye demek, tahiye selam demek. Eğer o iyi bir tahiye <tuhiyyatün> deme, tahiye bir minha evrildi Biz siz bir selamla selamlandınız zaman o selam gibi selam karşılığını alın veya daha güzel bir şekilde şey yapın. O es selam aleyküm dediyse, ve aleyküm selam, ve olsun benim kâse. Bak biraz daha iyisi bir tahiyetin, bir selamla selamlandığınız zaman tahiyatı tahiyyatu yani selamların her türlüsü en güzeli, en alası en şereflisi, en mahbulü en hası, en halisi en içteni, en canlanı Allah'a başka ne diyebiliriz? Yani kelimeler yetmez ki duygular çok geniştir, kelimeler azdır ettehiyyatü dillahi ve salavatü ve tayyibat bedenen yapılan ibadetlerde mallar mülkle yapılan ibadetlerde hepsi Allah'a dedi Peygamber Efendimiz böyle bir selamlama ile Rabbına tahiyye eyledi o zaman selam ee, e, e, aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve bereket. Senin üzerine selam olsun ey Peygamber, ey, ey Peygamber, ey Resulüm sana selam olsun ve Allah'ın rahmeti, bereketi sana olsun, Allah'ın rahmetle bereketine nail ol' dedi. Peygamber Efendimiz yutkundu, düşündü, ümmetini düşündü, bizleri düşündü, biz asim, mücilim, günahkar ümmetlerini düşündü ki ya Rabbi ümmetim için de istesem müsaade var mı? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi. Selam tamam bizim üzerimize olsun ve salih kulların üzerine olsun. Salih kullar kim? Sizler Ümmet-i Muhammed. İbadillahi salihin mümin kullar. Allah'a iman eden, Allah yolunda yürüyen kullara olsun diye efendim böyle. Esselamu ''Aleyna ve ala ibadillahi salim'' ''Ya Rabbi sen bizleri salih kullar neyle?'' ''Salih kullarla neyle?'' ''Salih kul ne demek?'' ''Uygun, münasip, uygun, iyi kul'' demek. Ama ben bir şey daha istiyorum, ben çok edepsiz, bir şey daha istiyorum ben. ''Ya Rabbi diyorum, hem salih eyle hem de muslih eyle.'' Salih olmak insanın kendisinin iyi olması. Muslif olmak, başkalarını da iyi etmek için çalışmak. O daha güzel. O daha güzel. Sen de hanımını, çocuğunu, komşunu, arkadaşını salim insan etmeye çalış. Hem salih ol, hem muslif ol. Hem islahçı ol, hem kendin islah ol. Hem islah ol kendin, hem de islahçı ol. E Selamü Aleyküm ve aleyhine ve dedi. Bu güzel efendim hadiseyeden mukarrat melekler, Cebrail, Mika'il, Efendim, e, Kevbiyyun, mukarrat melekler, o vaziyette, dediler ki, Eşhedü en la ilahe illallah, e, Eşhedü en Muhammeden abduhu ve Resulü dediler, kelime-i getirdiler. Bu tahiyyat nedir? Miraç'tan yadigerdir. Miraç'ın hatırası. Her gün okuyoruz da, hay Allah, farkında değilmişiz. Miraç, Miraçtaki sahneyi hatırlıyoruz. Neden? Biz de miraçtayız. Ondan. Allah'ın divanındayız da ondan. Sonra Bakara Suresinin arkasındaki Aneler Resulü ayetleri geldi. Sonra nice nice bilgiler geldi. Emirler geldi. Allah Teala Hazretleri dinimizi öğrenmeyi nasip Dinimizi iyi bilelim. Dinimizi iyi bilmekten bizi engelleyen bir şey var muzala kardeşimiz. Seni ve beni ve hacıyı ve ocayı ve müft dinini tam öğrenmekten engelleyen bir şey var birim bakalım bilmece. Dinimizi dininizi biliyoruz sanmamız kendimizi biliyoruz tamam tamam tamam ne biliyorsun ya hiçbir şey biliyorsun hiçbir şey bildiği yok da biliyor mu sanıyoruz bilinceca o kadar şeyler var öyle güzel şeyler var ki ne biliyorsun Anlat bakalım hadi bildiğile Ne? Hiçbir şey o Otur bakalım Allah'ı anlat bakalım. Allah hakkındaki fikrini anlat. Bir şeyde itikahtayız. Mescid-i Haram'da Suud'un hafiyelerinden bir tanesi geldi benim yanıma oturdu. Sevil polisi. Oturdu. Tabii böyle rütbeli, şey yıldızlı mıldızlı değil yani bir delikanlı birisi geldi oturdu yanıma. Söyleyeyim. Şöyle bakalım şu ayet ne demek, söyle bakalım efendim Allah'ın eli ne demek, müveçhi ne demek, söyle bakalım efendim bilmem şu nedir, bu nedir? Ben de cevap verdim. Ya Allah Allah siz böyle bilirsiniz? Böyle biliriz. Ne sandıyı? Yani adam bizi şey sanıyor, sakallı sarıklı olduğumuzdan beğenmedi bizi. ve Vehhabi değiliz diye hoşlanmadı bizden. Ondan geliyor hafiye. Geliyor, bize şey yapacak yani bizde bir batıl, batıl akide var sapık sanıyor bizi sorgu sualeti alıp tutuyor siz böyle mi inanıyorsunuz? tabi böyle inanıyoruz İmam-ı Azam efendimizi beğenmezler İmam Maturidi efendimizi beğenmezler İmam Eşeri efendimizi beğenmezler Efendimiz yani ya ne oluyor? Yani... Ha, elhamdülillah biliyor da insan söylüyor ya bilmese birçok kimse de bilmiyor Allah baban. Fesülhanallah. Allah baba, <gülüyor> Allah. Allah baba filan olur mu? Baba olması için evlenmesi lazım. Evlenmesi için düğün lazım, demlek lazım, zirah lazım, gelmek lazım. 9 ay 10 gün geçmesi lazım, doğum lazım. Deli misin sen ya? Öyle olarak söyledin Deli misin? Divane misin? Hastanısın? Üşüttün mü? Sıfır altında da değil hava ama kafayı mı üşüttün? Ne yaptın sen? La ilahe illallah vahde illallah Kuyu Allah'ı sen öyle der misin? Kuyu Allah'ı had Allah ehad'dir. O Allah ehad'dir. Allahu Semet, herkese rızkını veren, herkesin duasını kabul eden, herkesin hacetini reva eden, ihtiyacını karşılayan, dergâh-ı izzet'in sahibi, mülkün sahibi Allah. Hazinelerin sahibi Allah. Ne babadır, ne anadır, ne oğuldur. Leme yedir bütün Almanya bilsin, bütün Amerika bilsin, bütün dünya bilsin, ne babadır, ne anadır, ne evlattır. Bilemiyor. Onun karşısında ona rakip, ona denk bir şey de yoktur. Ne yaptı Kuluvallahu Suresi? Bütün dinler tarihini ortaya yatırdı masaya, çizik eşleri vurdu, ameliyatı yaptı. Bütün bozuk hastalıkları, kanserleri, cırp cırp cırp cırp kesti, dikti, bitirdi. Sapır inanç bırakmadı. Bu vallaha ad, Allah sömer, lem yediz ve lem yulat ve lem yediz levkü benaat. Pluralist dinleri, çok tanrılı dinleri, politeist dinleri sildi, dualist dinleri sildi. Yani rahmat tanrısıymış, azap tanrısıymış, nur tanrısıymış, hükmet tanrısıymış gibi. Efendim bilmem ne, ne Meccültisi hayat, hayatta kaldı ne Yahucisi ne Hristiyan. Hepsini sildi, ne kaldı ortadan? La ilahe illallahü ahdehulâh kaldı Allah var, şeriki denzeri Onun için Suretül İhlas, onun için sevabı büyük. onun için Kur'an-ı Kerim'in üçte birini kadar sevap. Onu bileceksin, onu bileceksin. Nefutu var, nefutu var ne putu var, ne haçı var, ne şeriki var, ne nezleri var, ne misali var. Allah var. ve مَعْكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olsanız yanınızda, her yaptığınızı görüyor, her yaptığınızı biliyor. Allah bilgisini sen biliyor musun? وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا anı durak, gönüldedir ana durak. Zülüs söylüyor. Sen onu uzaklarda arama, gönlünde diyor. Gönlünde demek, dışarıda yok, yok demek, değil. Afakta, enfüste, her yerde hazır ve nazif demek. Hasılı, söyleyecek sözler çok ama bir tek şey söylememiz lazım. İslam'ı biliyoruz sanmamız, kendi kendimizi aldatıyor da İslam'ı öğrenmiyoruz. Sahih kitapları okumuyoruz. Ciltli ciddi kitaplar, raflardan mahzun mahzun dikilmiş, dizilmiş, boyunlarını dikmiş böyle, bakıyor bize. Böyle duruyor değil mi? Yani okumadım beni de be. aldın çarşıdan parayı verdin, ben de seni bir şey sandım, okumadım beni ya, yan yatırdın beni, açmadın içindeki bilgileri öğrenmedin diyor. Kur'an-ı Kerim'i keseye koydun, hiç dışarı çıkartmıyorsun. Oh, duvardaki çiviye asılmak için midir Kur'an-ı Kerim? Cüz kesesinde sallanmak için midir Kur'an-ı Ölülere okumak için midir Kur'an-ı Evet, ölülere de okunur ama diriler doğru yolu bulsun diyedir. Doğru yolda yürüsün diyedim Allah'ın rızası kazansın diyecek. Kur'an'ı ezberlemedin. Tefsiri okumadın. Fıkıh bilmezsin. Hadis bilmezsin. Sen İslam'ı ne sanıyorsun ya? İslam üç kelime mi? Derya gibi marif var, hazineler var. Haberin yok. Üç kuşu cebine Kendini zengin sanıyorsun. İç tane mum yaptırmışsın. Kainatı ziyade sanıyorsun. Ne sanıyorsun sen? Hiçliğini anla. Cahilliğini anla. Kur'an'a sarıl. Din ilmine sarıl. Kendini kurtarmaya bak. Bu işin şakası yok. Dünya hayatı imtihandır. Ömrün bir saniyesi bile kıymetlidir. Boşak harcanmaz. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın. Muhtemelen kardeşim. Birbirimize dua edelim. Sen bize dua et sana birbirimize dua edelim Allah bizi gafletten kurtarsın, cehaletten kurtarsın kalbimizi yumuşatsın gözümüzü yaşlandırsın acizliğimizi anlatsın, kendisine döndürsün efendim tevekkül ettirsin, yolunda yürütsün gayret versin, kuvvet versin, iyi Müslüman olun dünyada bu kadar şu, cami kadar, şu camideki insanlar kadar has Müslüman olsa dünyada kafir kalmasın kafirin kalması bizim Müslümanlığımızın zayıflığından Çalışmıyoruz ondan. Bilmiyoruz Bilmiyoruz, çalışmıyoruz, konuşmuyoruz, uğraşmıyoruz. Allah, Allah'ın dinine hizmet etmek aşkıyla yanmıyoruz. Ondan oluyor. Bugün de tevbe ederiz. Diyelim cümle günahlarımıza. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim. Eladi la ilahe illa hu el hayy el ve etu ileyh Allahumme ente rabbi la ilaha illa ente halaqtani ve ana abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesta'ante e'ud bike min şerri ma sana'tum e buleke bi ni'metike aliyye bu dinbi hanfili idnahu ya yuqirul junube illa ente aamantu bi dahhi ve melahiketihi ve kutubihi ve rusulih ve yevmil ahire ve bil hayrihi ve şerrihi minallah teala ve İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu te'ala aleyhi ve aleyhi ve sahbihin ve rente ve yahubi ihsanin ecmaînet tahirin subhâne rabbike rabbil iznit ammâ ve selamun anad mürkezîn rabbil bir vaazdan sonra hiç bir vaaz etmek istemiyorum ama bir mübarek gecenin ihyası nasıl olur? Söyleyin. Mübarek gece Miraç gecesi. Hoca biraz lafı uzattı ama neyse güzel şeyler söyledi. Sabrettik filan. Eve gideceğiz. 9-30 saat. Çok da olmadı. Eve gitseydi başka geceler ne yapıyordu? Başka şeyler meşgul oluyordu. Neyse. Bir mübarek gecesin, gecenin ihyasında ilk ilk iş, yası namazı camide cemaate kılmaktır. Bu çok güzel bir şey. İkinci iş, sabah namazını da cemaatle camide kılmaktır. Bak buna dikkat. Neden? Bir insan sabah yası, yası namazını camide kılarsan, sabah namazını da camide kılarsan, bütün geceyi, gündüzü ibadete geçirmiş gibi sevap alır da onlar. Sabaha da gelmeye çalış. Yasıya geldin, şeytanın bacağını kırdın, sevapları kazandın, sabaha da gelmeye çalış. Ama hocam, ah canım hocam bizim iş hava kararlılıkken başlıyor falan. Tamam o iyi. Allah niyete göre müsaafat versin. Bu bir. İkincisi gece insan yatarken diyor Peygamberimiz abdest alırsa iki hareket namaz kılarsa abdestli yatarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sebep olur. Bu da mühim. Bu da her gece yapın Gece yatarken taze abdest alın İki vekat namaz kıldın, öyle yattın. Neden? İki gece iki vekat namaz kıldın, abdestli yattın mı? melekler diyor ki insanın hisharı. İç çamaşırı demek. Hisharına bir melek gelir. Koynuna. Koynuna iç çamaşırından içeriye bir melek gelir. Allah'a dua edermiş. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in Buna benim hoşuma gidiyor böyle. İç maddiasının içinde meleği hissedeceksin böyle. Diyor ki ya Rabbi, fokunun abdesti yaptı, temiz yaptı. Ben ablumun mukretere yarar. Dua ediyor melek. Melek abdestiyle bir yapmaya geliyor. Gökten melekler böyle yer yüzüne bakıyorlar. Şurada abdestli bir insan uyumuş, anlıyorlar. Hangi evde abdestli insan yatıyorsa anlıyorlar. Uçup at, onun yanına geliyorlar. izdihamlı olarak orada. Buradaki izdiham var mı? Biraz var, çok değil. Asıl burada tam izdiham olsa, herkese biner mark vereceğim desem, sıraya gelirim desem, bak burada izdihamı seyredin. Bir marktan daha kıymetli şeyler söylüyoruz ama neyse, zaten burada Müslümanların sayısı mahdut, ha, melekler izdihamlı geliyor. İzdiham ederlermiş, etrafına öyle yığırılırlarmış. Neden? Melekler abdestin kulu seviyorlar. Melekler gelince o izdihamlı yere şeytan gelemezmiş, şeytan yok ortada nasıl gelsin? Melekler var. Doğdurdu. İzdahımlı ortalık. Meleklerle top dolu. Şeytan gelemezmiş. Gece yanına şeytan gelemiyor. Abdest yaptığında gider değil mi? Bu da güzel. Ölürse imanla geçiyor insan. Neden? Melekler var. Şeytan yok. İmanını çalamadı ondan. Abdestliydi zaten. Tabas kılmıştı. imanlıydı. Eşe-i vella de, ilahe falan demişti. Tahiyyat okumuştu. Her şey iyiydi. Kırımdaydı. Şeytan da gelemedi. Ölürse imanla geçiyor. Sabaha çıkarsa bütün gece ibadet etmiş sabah alır. Dene bakalım bu gece sabaha kadar ibadet edebilecek misin? Edemezsin. Hocam Almanya'da geceler biraz uzun Türkiye'deki gibi değil. Tabi iki 3 saat kaldı. Kuzeye çıktıkça geceler uzuyor. Hadi bakalım sabah kadar uyuma ayakların şişinceye kadar Peygamber Efendimiz kılmış. Hadi bakalım Ayakların şişinceye kadar hanım yatırıp da seni ayaklarını oluşturuncaya kadar Hadi bakalım sabah namazına kadar ibadet et bakalım. Efendimiz öyle ibadetli derdi. Öyle aşk ile, ile. Çünkü namaz güldümün bebeği diyordu. Namazı seviyordu. Sen namazdan zevk almıyorsun ben almıyorum ondan kılmıyorsun. Kılsan Allah'ın divanına gider mi Allah'a sığadık sizinle uğraşacak halim yok. Bana müsaade. Allahu ekber. Tamam Allah'a bismillah. <gülüyor> oradan zevk alıyorum. Gevezetikten, zevzeklikten, partiden, hırttıdan, paradan, uktan, ıvıttan, sıvırdan. Aman aman. Allah'a ekber. Onun için, abdesti yapmaya dikkat edin. Tabi yapabileceğiniz kadar şey yapın, efendim, namaz kılın, tesbih çekin. Eğer illa uyuyacaksanız sabaha kadar uykusuz duramayacaksanız, sabah kadar uykusuz duramayacağım hocam. Erkekçe söylüyorum, ne ana söyleyeyim, ben işte camiye zaten zor geldim bugün, arkadaşlar getirdi. Her zaman da böyle gelemem, kandil diye geldim, ilan edildi diye geldim, tamam. Erkekçe söylüyorsun, tamam. O zaman biraz uyu. Biraz uyuyor, teheccüd vaktine kalkıyor. Teheccüd vakti de Gecenin yarısı geçtikten sonra veya üçte biri, üçte geçisi geçtikten sonraki zamandır. Çok kıymetli zamandır, çok sevaplı zamandır. Neydi kıymeti? Göğün kapıları açılıyor. Melekler durdurmuyor, dur. Bunları götür, o hepinin kafasına çal yok. Kapılar açıl, Allah'ın dergahına niyazın gidiyor. Seher vakti hiç olmazsa kal. Teher vaktinde. Bak Kadir Gecesi anlatırken hatırına gelmiyor mu? Biraz ipuçları aramıyor musun Kur'an okurken? Hiye, hatta matla il fecir Demiyor mu? Kadir Gecesi'nin feyiz bereketi, melekenin inmesi, Cebrail'in inmesi, feyiz, bereket, sevap ne zaman kadarmış? Hiye, hatta matla il fecir. Bu sevaplar, bu olaylar hepsi fecir atırca kadar. Yapma ya hocam. İmsak kesilinceye kadar mı demek? Evet. İmsak kesinceye kadar. İmsak kesildikten sonra bikiyor. Gece bitiyor çünkü. Gece bitiyor çünkü. Gecenin içinde ibadet edeceksin. Gece bikiyor sabah başlıyor. İmsak kesildiği zaman söyledim İmsak saatini aldım. Takım var yanımda. Esen için efendim imsak saatini söylüyorum. Neden söylüyorum? Ondan evvel kalkın. Teheccüd namazını kılın siz kazanın ben de kazanayım diye söylüyorum mübarekler 6.32'de Esen 25 Cuma için hicbet takviminin hesabına göre çünkü her takvime göre hesaplar Allah afiyet versin değişik oluyor 6.32'de insan kesiliyor yani defter kapanıyor gece dikiyor çünkü ne yapacağım o zaman hocam ya 4'te kalkacağım, ya 3'te kalkacağım, ya 5'te kalkacağım. Bir ara kalkacağım, abdest alacağım, gideceğim. Secadeye oturacağım, tesbihi elime alacağım, ağlayacağım. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki, size şimdi bir sure okuyacağım. Bunu dinlerken ağlayın. Ağlayamazsanız bile ağlamaya kendinizi zorlayın diyor. Hangi sure? El Hak ve Tekasür Ne demek o? edha kümük Mal mülk sevgisi, çoğaltmak arzusu amma aldattı, oyaladı sizi ve. Sizin işiniz dünyada para kazanmak mıydı? siz Onun için mi gelmiştiniz? Dünyaya? Siz imtihan için gelmiştiniz. Allah'a güzel buluşacaksınız. Mal mülk, mala mülkü çoğaltmak sevdası amma oyaladı sizi diye başlıyor. Edha kümük tekasif bu demek. Bedi Doğru. Hepimiz para için yapmıyor muyuz? Bütün Almanya'ya niye gel? Türkiye'de yatırımları niye yapıyoruz? Para da para, para da para. Gelir de gelir. Efendim, işte iş akar da akar cebimiz dolar da dolar. Dolar, mark. dolar end, ölçe mark. unut Unutun. End ben İngilizce'ye kaydı Herkes paranın peşinde. Eda ki mütteke, Demek ki ağlayacaksın gece. Neden? Ağlayan bir günde cehennem ateşi değmez diyor Peygamber Efendimiz. Ağla biraz, ağlamayı öğren. Adam ağlar mı? Koca adam, erkek adam, saçı sakalı ağmış adam toruna torbaya karışmış adam ağlar mı? Ağlar. Hz. Ömer Efendimiz ağlarmış. Ağlarmış, gözyaşı yanaklarında iz yaparmış. Sen Hz. Ömer kadar baba yiğit misin? Bineğini bükebilir misin Hz. Ömer? Beş kişiyi torduman edirdi Hz. Ömer Efendimiz. Kimse karşına çıkamazdı, dağ gibiydi. Mezara ayağa sığmadı da duvarı deldiler, uzattılar. Peygamber Efendimiz'in türbesini arkasına öyle yatırdılar Hazreti Ömer'i. Allah şefaatini evlesin, cennette karşılaşınca gör bakalım heybetini. Ya! yaşından yaraşlarına iz yapmış. Ağlamayı öğrendiler. Hep gülmeyi öğrendik. Hemen gülüyoruz kalk kalkken git git git, aman bayıldım, öldüm, bilmem ne dilerim, göbeğim çatladı, e biraz ağlamayı öğrendim. Gülmeyi öğrendim. Ağla da, Allah seni affetsin, seni beni affetsin, ağlayalım biraz. El-hâkûl tekesür. Bizi neden aldattı bu dünyada? Ne yaptık biz ya? Aziz ömrü neye geçti? Şu kıymetli ömrü neye geçti? Ömrü gizem giren bahar Derin sarf şu taç çiçeği ta Biraz küçük bilenlerde anlarla şu aziz emir neye harcandı? Yazın ne yiyeceğim, kışın ne örtüleceğim diye ne yapacağını ne giyeceğim diye her Gitti Ömer ya mi Kaç eşne geldik ya? Daha ne kadar yaşayacağız? Ne biliyoruz? Ne malum bugün öleceğiz? Senelimiz mi var? Onun için ağlayacağız yalvarıcaz, tevbe edeceğiz, efendim, iki reket de olsa namaz kılacağız. رَفِيَ تَعَانِ مِنَ اللّٰيْهِ حَيْرٌ مِنَ reket namaz, dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha iyi. Dur hocam, her şeyden daha iyi mi? İyi. Yani bu partalda çok beğendiğim, çok büyük böyle bir bina var. O benim olsa diye böyle içim gidiyordu. Ondan da iyi Ya bu partaldaki bina ne? part'ın kendisi Efendimlandın kendisi Avrupa'nın kendisi dünyanın kendisi dünyanın içindeki hazineler, Arabistan'ın petrolleri vema dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı ne biraz böyle hocam başını unuttum uzcı cümle başan unuttum hocam neresi bu daha hayırlı olan bu say şeylerden Arap Petrol